Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Kıymeti izleyenlerimiz İlmi Al programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Bugün de yine ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendireceğiz. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegültv.com.tr adresinden bizlere gönderebilirsiniz ve yine daha önceki programlarımızı lalegültv.com.tr adresinden bizlere sorabilirsiniz. Daha önceki programlarımızda hatırlatmıştık. Acil sorusu olan izleyenlerimizde. onlar. Da İsmaila fetva hattını arayarak oradan da değerli hocalarımızdan cevaplarını alabilirler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisin inşallah. Çok şükür, teşekkür ederim. Rabbim iyilikler versin cümlemizden inşallah. İlk sorumuz hocam, yaklaşık 3-4 sene önce Umre'ye giderken ihrama girdikten sonra kolonyalı mendille ellenmiş, hoca da sadakanın yeterli olacağını söyleyerek sadaka vermişler ama... Bire bir programınıza kurban cezası var dediniz. Şimdi ne yapmaları gerek? Kurbanı orada mı kesmeleri gerek? Ya da sadaka yeterli olur mu? Borçlu olmamak için. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. sallallahu te'aneh aleyhi ve sellem. Ve ba'dü. Kişi ihramlı iken normal zamanda yapması mübah olan bir takım hal ve hareketleri yapamaz. Buna fıkıh dilinde ihram yasakları ifadesi kullanılıyor ki bunlar birkaç kısımda ele alınır. Bunlardan bir tanesi de kişinin zinet maksadıyla e, güzelleştirmeye tahallük eden bu tarafa doğru yönelik olan kokulanması veya yağlanması itibarıdır. Bu açıdan bakıldığında ihramlı kişinin koku kullanması yasaktır. Ve kullanmış olduğu koku mahiyeti itibariyle ve hangi uzuvunda ne kadar kullanmışsa buna göre de cezada farklılıklar e, oluşur. Denir ki e, eğer bir uzuv kamilen, tamamen, bütün olarak kokulanır ise e, bu durumda bu kimseye kurban cezası gerekir. Ama bu uzuv küçük bir uzuvsa işte parmak gibi, kulak gibi küçük bir uzuv ise bu durumda kokunun çokluluğu veya azlılığına göre iş değişir. Eğer koku çok ise bu durumda yine kurban cezası gerekir. Ama eğer koku az ise bu durumda sadaka cezası gerekecektir. ihram yasağı olarak. Ama eğer bir el gibi bir uzuvsa yani büyük bir uzuvsa burada kokunun az veya çok olmasının önemi yoktur. Her halükarda bir kurban cezası gerekecektir. Hmm. Ama elin tamamı değil de bir kısmı kokulanır ise bu durumda da sadaka cezası gerekecektir. Hanefi mezhebine göre hüküm böyle. Ee, bir de kokunun bizzatî maksud bir koku olma e, olması da şart değildir. Yani kişinin bizzatî kokulanmak kastıyla eline veya yüzüne koku sürmesi değil. E, hijyen e, mahiyetinde veya işte temizlik maksadıyla kullanmış olduğu bir e, e, sabun kozmetik bir üründe de hariçten ona bir koku katılmış ise, e, bir esansı var ise bu durumda da kişi kokulanmış kabul edileceğinden dolayı bahsettiğimiz cezalar bu kişiye tereddüt eder. Evet. Ancak şafi mezhebinde durum farklıdır. Şafi mezhebine göre bizatihi maksut koku olmalıdır. Yani buna göre kokulu bir sabun kullanmak şafii mezhebine göre zarar vermeyecektir. Hmm. Ve Hijyen mahiyetinde <gülüyor> farklı bir e, ko, şey, kozmetik ürününü kullanmak hmm. eğer maksat koku değil ise bu kişiye ceza gerekmeyecektir. Ama hmm. hanefi mezhebine göre e, mesele o kişinin kokulanma niyetinin olup olmaması değil, kokunun bizzat kendisine bulaşmasıdır. Hmm. E, kokunun kalıcılığı ise beden konusunda önemli değildir. Elbiseye sürdürürse yani e, ihram elbisesine sürülürse burada kalıcılığı önemlidir. İşte bir gün veya fazla kalırsa kurban cezası ama daha az kalırsa sadaka cezası. Hı hı. Ama bedene sürülen kokuda ise kalıcılık önemli değil. E, uzvun tam olup olmaması veya küçük uzuvlarda ise kokunun çok olup olmaması hı hı. şeklinde ayırt edilmiştir. Şimdi sualeden eden kardeşimiz e, birkaç sene önce Hicaz'a okay. gittiğinde hı eline kolonya mendili sürdüğünü söylüyor. Tabii elinin tamamını mı kolonyaladı yoksa az bir bölümünü mü kolonyaladı? Bu önemlidir. Eğer tamamını kolonyaladıysa bu kurban cezası ama daha az olursa bu sadaka cezasıyla kurtaracaktır. Ee, peki bunu şu anda yapmamış, aradan belli bir zaman geçmiş, bunun bir mahsuru var mıdır? Ee, burada illaki belli bir vakit ile muvakkat değildir ihram cezaları. Hmm. Yani daha sonraki zamanlarda dahi bu üzerinde vacip olan bir sorumluluktur, bir yükümlülüktür. Bunu her daim ömrünün sonuna kadar yapabilecektir. Ee, ancak burada şöyle bir önem vardır. Kurban cezası harem bölgesinde kesilmelidir. Yani orada bu iş yapılmalıdır ki ona dair yevekarat verir. Orada bu orada işi yapacak canım. veya kendisi bilahare gittiği zaman da bunu orada kestirebilir. Ama sadaka cezalarında ise orada olma şartı yoktur. Sadaka cezası geneldir. Ama kurban cezası özellikle haram bölgesinde kesilmesi şarttır. O yüzden zaman geçti diyerek bu konuda ayrı bir ceza gerekir mi diyecek olsa ikinci bir ceza gerekmeyecek. Ee, eğer bahsettiği gibi tam bir uzvu kokulanmışsa e, ya kendisi giderek veya gitmeyecekse vekalet göndererek hı hı. orada kurbanını kessin deriz. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da teminat mektubuyla alakalı caiz midir? Bazı ticari işlemlerimizde mecbur, mecbur kalıyoruz demişler hocam. Öncelikle tabii teminat mektubu nedir? Bunu bir anlamamız gerekir, tanımlamamız gerekir. Teminat mektubu siz e, bir firma ile iş yapacaksınız. Ee, bu firma size güvenmiyor veyahut da bu yapacağınız işi, taahhüt ettiğiniz işi yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Bu manada mali durumunuzu bilmiyor, sizden teminat istiyor. Ee, yani bir bankanın size kefil olmasını istiyor. Ee, bu durumda siz de bir bankaya gidiyorsunuz, bana kefil olun diyorsunuz falancı firmaya karşı bunlar da oluruz diyor ancak şu kadar bir bedel alırız. Yani o istediğiniz e, rakama göre yüzdelik olarak belli bir miktarını onlar e, kesiyorlar, alıyorlar. E, tabii fıkken bu caiz olur mu olmaz mı soru bu. Hı hı. Yani ücretli kefalet, birine kefil olmanız mukabilinde ücret almanız caiz midir değil hı. midir? Teminat mektubunun açılımı budur. E, İslam hukukuna göre e, kefalet akti teberu aktidir. Teberru demek kişinin e, kefil olmasından dolayı kendisine bir faydanın dönmemesi gerekir. Bundan dolayı kendisi bir bedel almaması gerekir. massa yalın olarak Allah için yapılan bir teberrudur. Tıpkı hediye vermek gibi veya borç vermek gibi. Hmm. E, bir insan birine borç verdiği zaman bu borçtan bir fayda kendisine dönmemelidir. Eğer bir fayda e, dönecek kanaatiyle veya şartıyla e, borç veriyor ise e, ki bu borç vermede bu kişi için caiz olmayacağını farklı programlarda dillendirmiştir. Evet. Burada da kefalet bir teberruh aktı olduğu için, yani Allah için yapılan e, bir kefalet söz konusu olduğu için, kefalet aktı teberruh olduğu için bu anlamda kişinin e, buna mı karşılık bir bedel alması veya kefil olunan kimsenin bir bedel vermesi caiz olmaz. Ancak e, bahse konu olduğu gibi özellikle uluslararası ticarette bu vazgeçilmez bir durum oluyor. Evet. Çünkü e, görüştüğümüz tüccarlar diyor, e, biz öyle durum oluyor ki e, teminat mektubunu almayacak olursak yapacağımız iş miktarındaki bir parayı bankada blok ettirmemiz gerekiyor. Hı hı. Aksi takdirde iş alamıyoruz. O kadar bir paranın da bankada e, blok edilmesi e, tüccarlar için ciddi bir sıkıntı. Evet. E, bu bağlamda buna bir e, izin verilebilir mi, verilemez mi? E, tabii bu açıdan yeni bir mesele olduğundan dolayı teminat mektubu adı altında yeni bir mesele, yoksa ücretli kefaret eskiden beri var olan ve kitaplarımıza caiz olmadığı ifade edilen bir mesele. Ancak hani bu ticaretin bir gereği şeklinde algılandığından dolayı buna fetva verilebilir mi, verilemez mi? E, yeni kitapları, bu konuda yeni fıkıhçıları e, mütala ettiğimizde, Genel olarak ekseriyetin bakış açısı bunun caiz olmayacağı yönündedir. Fetva verenler ise şu şekilde bir meseleye yaklaşıyorlar. Kişi kefil olduğundan dolayı ücret almıyor. Belki masraf adı altında veyahut da senin işini yapacağımdan dolayı hı hı. ücret alıyor. Yani sizin borcunuza kefil olduğundan dolayı değil de işte o borcunuzu oraya havale etmek ve sergi bir takım evrakları düzenleyecek. Bu evraklar karşılığında sizden ücret alıyor. Bu anlamda düşünecek olursak fetva verilebilir mi şeklinde bir e, kanaat var. E, ancak bunun da doğru olmadığı ekser hukukçular tarafından, ekser fıkıhçıları tarafından ifade ediliyor. Hatta şöyle bir misallendirebiliriz. Sizin A şahsına borcunuz var 10 lira. Ben size desem ki sizin o borcunuzu ben ödeyeyim 10 lira olarak. Yani size bir nevi evet. borç vermiş olayım. Siz bana sonra onu 11 lira olarak geri ödersiniz. Bu caiz olur mu? Buna herkesin vereceği cevap caiz olmayacaktır. Burada o işte nakit bir para veriyorum, Hı -hı. borç veriyorum ve verdiğim borcu fazlasıyla geri istiyorum. Peki teminatta ise yani kefalette ise sizin yine ağa şahsınıza borcunuz var. Diyorum ki o borcunuza ben kefil olayım. Yani 10 liralık borcunuzu ödemeyi taahhüt edeyim. 1 lira ise fark alayım. Evet. Şimdi birinde fiziksel olarak 10 lira ödediği halde 1 lira almasına izin verilmemesi ki bunu açık bir faiz olarak Hı. nitelendiriliyor ise burada ise ödemediği halde 1 lira neyin karşılığıdır? Evet. Ee, ki bunun da caiz olmama yönü daha ağır basmaktadır. O yüzden e, biz de yani fetva kurulu olarak da İsmail Adlı'da bu konuyu ele aldığımızda bunun caiz olmadığını e, bu anlamda kaçırılmasının gerekli olduğu ama başka alternatifi yok. İlle yapılması gerekiyorsa tabi bankaların bunu alması yani onlar açısından bu haramdır deriz. Veren kişi için de başka alternatifi yoksa belki defil musibe yani bir musibeti bertaraf etme şeklinde düşünülebilir ama e, bu tabi bir mecburiyet midir, bir ihtiyaç mıdır? Bunu ayrıca kişiye sual edilmelidir. Evet. E, genel olarak baktığımız zaman doğru olmayan bir işlem olduğunu söylemekteyiz. Evet hocam. Bir diğer gelen sorumuz da, ee, insan sütü tedavi ediyorsa caizdir demiştiniz. Peki veren fakirse veya zengin de olsa bu kişiye para verilebilir mi? O kişi para alabilir mi? İnsan cüzünden istifade etmek normal e, konum itibariyle caiz değildir. Hatta bu açıdan bakıldığında fıkıh kitaplarımızda e, bir çocuk iki veya iki buçuk yaşını açtıktan sonra annenin ona süt vermesi anne açısından Hı. caiz olmadığı ifade edilir. Evet. Çünkü süt insan cüzüdür. Bunun izin verilmesi ise çocuğun iki buçuk yaşına kadardır en fazla. Bu yaştan sonra ona süt vermesi caiz olmayan bir işlem olacağı için annenin günahkar olacağından bahsedilir. Ancak zaruret durumlarında ki tedavi mahiyetinde olan zaruret durumlarında ee, o zaman bundan istifade izin verilmiş. Özellikle Feteva İndiye Hanefi e, kaynaklarında bununla alakalı özellikle cinlerle irtibatlı olan hastalıklarda e, kadın sütünün yani doğum yapmış olan kadın sütünün fayda verdiği ifade ediliyor. Evet. E, bu gerçekten tecrübeyle de sabit olursa bu anlamda içilmesi kullanılmasına izin verilebilir. Harici başka civarı bir haramlık olmadıkça... Hı hı. Ancak bu zaruret ile onu kullanılması ayrı bir şeydir. Bunun mukabilinde bedel almak ayrı bir şeydir. Yani bir şeyi karşılığında bedel alabilmeniz için İslam hukukuna göre o şeyin alımı ve satılması caiz olmalıdır. İntifası, faydalanmasının caiz olması demek onun satışının caiz olmasını gerektirmez. Bir de faydalanması zaruret durumlarında izin veriliyor. Dolayısıyla zaruret durumunda faydalanmasına izin verilmesi ondan sadece senin istifade etmen Hı -hı. açısındandır. Yoksa o, onun bir ticaretini yapmak değildir. Hı -hı. Ama şöyle bir şeyle karşılaşsak, yani böyle bir ilaç mahiyetinde bunu kullanmaya ihtiyacımız var, başka alternatifimiz yok ve karşı tarafta bedel almadan bunu vermiyor. Ve siz bunu bedelsiz de bir yerde bulamıyorsunuz. Hı -hı bedel alan kişi için bu haramdır ve Hı. belki o kişi fakir dahi olsa sizin açınızdan bir nevi defin musibedir. Hı. Yani musibeti defetme kabilindendir. E, çünkü başka alternatifiniz yok, o ilaca ihtiyacınız Hı. var. Ama yoksa bunu bir alışveriş şeklinde değerlendirilerek ben bir süt aldım, karşılığında bedel veriyorum. Bu açıdan bakılırsa bu caizdir demek doğru değil. Ee, yine bu paralelde işte kan satınlarında da bahsediyor. Evet. Yani sizin hastanede ihtiyacınız var, kana ihtiyacınız var. Kan bankasına gidiyorsunuz, para verip kan alıyorsunuz. Hı -hı. Ee, hakikatte baktığımız zaman kanın alım satımı caiz değildir. Evet. Bu mukabilde kişinin gelir elde etmesi de caizdir. ve ki kendi kanını verse bile. Hı -hı. Ee, çünkü buna kişi malik değildir. Ee, ancak bunu şöyle düşünebiliriz. Ee, hani kan bankalarından veya hastanelerinde bir bedel vererek kan alınması... Bu kanın satışı olarak değil de e, malumunuz kan alındığı zaman direktmen bir başka hastaya nakledilmiyor. Evet. Belli bir işlemlere tabi Hı -hı. tutuluyor. E, artı bunun muhafazası var. Bu masraflara mahsuben bedel alıyor şeklinde de düşünme Düşün imkanımız mi? vardır. E, böyle düşünülürse yani karşı tarafta buna mahsuben para alıyorsa kan için bu olabilir. Hı -hı. Ama bir kadının sütünü vereceğim ben süte mukabil bedel alıyorum. Bu kesinlikle e, yani bir masraf gibi değerlendireceğimiz bir olay diyor. Onun muhafazasıydı veyahut da işte talihliydi, şuydu buydu böyle bir şey yok. Hı hı. O yüzden her halükarda bunun caiz olmayacağını açık bir şekilde söyleriz. Yani süt izin verilmiyor ki insanın yani herhangi bir organıyla alakalı böbreklerini dahi satan Tabii insanlar ki, var. Bu kesinlikle acayip. İnsan bir kere bunlara malik değildir. Hı hı. Yani bunların sahibi siz değilsiniz ki bunları satıp evet. da karşılığında bedel almanız izin izin verilsin. Evet. Bir şeyden faydalanmak ayrı bir şeydir. Satıp onun mukavelle bir bedel almak bu başka bir şeydir. Bunları evet. birbirine karıştırmamamız gerekir. Evet hocam. Bir başka sorumuz da bir araba galerisinden araba satın aldım. Ancak arabayı henüz galerinin parkından çıkarmadan başka bir araç benim aldığım arabaya çarptı. Bu durumda galeri sahibiyle aramızda anlaşmazlık çıktı. Gerçi satışı iptal etti ama bu benim zorlamamla oldu. Sorum şu, alışveriş bittikten sonra malı henüz almadan başına bir şey gelse bu kimin hesabından gider diye sormuşlar. Evet, ilginç bir soru. Evet, İlginç bir soru ancak fıkıhta karşılığı olmayan bir soru değil. Evet. E, bu meseleyi fıkıh dilinde kabler kabız yani mal teslim alınmadan önce Bainin yani satıcının elinde helak olması durumunda ne olur? Hı. Sualine vereceğimiz cevap bu sorunun da cevabıdır aslında. Ee, İslam hukukuna göre tarafların icap ve kabulüyle yani bir malı aldığına dair veya sattığına dair irade beyanı olduktan sonra karşı tarafında bu irade ile kabulü tahakkuk ettikten sonra ki biz buna fıkıh dilinde icap ve kabul Hı. diyoruz. Bu alışveriş inikat eder, bağlanır. Sahih olur ve lazım olur. Ancak alışverişin sahi olması ayrı bir şeydir. Daha tam anlamıyla bir hükmü ifade edebilmesi o başka bir şeydir. Şöyle ki bu durumda bayinin yani mal sahibinin o malı teslim etmesi vaciptir. Müşteri de bu mukabilde bedelini teslim etmesi vaciptir. Peki mal sahibi malı bir şekilde teslim edemiyorsa veya sattığı şekliyle teslim edemiyorsa... Bir şekilde teslim edemiyor malın helak olması gibi veyahut da sualde olduğu gibi kazalı Akarsan. bir şekilde. Yani sattığı esnada kusursuzdu ama şu anda kusurlu oldu. Ee, eski haliyle bunu teslim edemiyorsa kendi sorumluluğunu yerine getiremiyor demektir ki bu anlamda alışveriş vasıt olur, geçersiz olur, biter. Hatta vasıt değil batıl olur. Eğer mal helak olmuş ise, evet. ha yeni bir pazarlıkla, yeni bir akit ile e, o kusurlu bir malı ben şu kadar alırım, o da bu kadarı satarım derse bu ayrı bir şeydir. Evet. Evet. E, ama böyle bir şey olmadıktan sonra, bayi malı sattıktan sonra müşteriye teslim edemeden malın başına herhangi bir problem gelecek olsa bu bayiden gider, müşteriden gitmez. Ancak şöyle bir şey olursa, bayi malı sattı, müşteri satın aldı. Ve onun teslim almasına da imkan verdi, imkan tanıdı. Ee, bunu söylüyorum, hükmü kabız diye tabir ettiğimiz fıkıh dilinde kabız bir şekilde tahakkuk etti. Teslim alma bir şekilde tahakkuk etti. Bu fiziksel olarak bizatihi malı teslim almakla da olabilir, almasına imkan tanımakla da olabilir. Tabii o karşı tarafta onu alabilecek imkana sahip olmakla beraber. Bu şekilde bir kabız fıkıhça gerçekleştikten sonra, İslam hukuku açısından gerçekleştikten sonra karşı taraf e, bu mal burada sende kalsın benim bir işim var o işimi gelip ne kadar dursun dese siz de bunu kabul ederseniz bu saatten sonra o sizin elinizde emanettir. Hı -hı. Yani malın mülkiyeti müşteri intikal etmiş ve müşteri akdin gereği olarak malı teslim almış ve bayi kendi sorumluluğunu yerine getirmiş. Evet. Ancak ikinci bir anlaşma doğrultusunda mal sahibi yani yeni mal sahibi olan müşteri malı eski mal sahibi olan bayiye emaneten bırakmıştır. Ve bu anlamda bayinin yanında bu mala bir şey gelecek olursa bu elbette müşteriden gidecektir. Yani müşteri ki mal sahibidir. Dolayısıyla bu arkadaşımızın sualini biraz daha irdelemek gerekir. Yani diyor ki ben galeriden arabayı aldım diyor. Satışı, yaptık, satışı ama... yaptık diyor. Arabayı teslim almadan Hı. arabaya da bir kaza oldu. Ee, bu tabii satışı yapmak resmi muameledir. Yani notereye gidilmesi resmi. Arabanın kabz edilmesi, teslim Anladım. edilmesi ise zati anahtarına verilip de hayırlı olsun diyerek adamın ona binmeye imkan tanınmasıdır. Hı. Burada teslim gerçekleşti mi, gerçekleşmedi mi bunu bilmemiz gerekir. Daha diyor galerinin parkından çıkarmadan diyor kaza gerçekleşmiş. Yani diyor. görüntü şu ki sanki teslim hiçbir zaman gerçekleşmedi. Orada diyor. baktı, etti. Sonra gitti, içeride Satışı anlaştılar, al alışverişi bitirdiler. Sonradan arabayı çıkartırken kaza yaptı. Hı -hı. Kendisinden değil. Bu anlamda bakıldığı zaman evet bu kabızdan önce yapılan Hı -hı. bir işlemdir ki bayiden gidecektir. Dolayısıyla alışveriş zaten otomatikmen nihayet erecek. Burada karşı tarafın yeni bir teklifiyle kusurlu bir şekilde ben bu kadarı alırım demesi bu teklif tarafında kabul ederse bu yeni bir akit öyle olarak öyle. E, caiz olabilir. Yani, e, özellikle Hanefi fıkhında kabzın önemi e, vardır. Yani o kabzın ne olduğuna dair. Bakın şöyle bir misal vereyim size. Diyelim ki e, bu bardağı ben size emaneten vermiştim. Hı -hı. Bu sizin evinizde duruyor. Daha sonradan dedim ki o evinizdeki bardağı size sattım. Yani benim emanet olarak vermiş olduğum o bardağı, ki Hı -hı. evinizdedir şu anda, evet. mülkiyeti bana aittir, Hı -hı. onu ben size sattım desem, siz de satın alsanız, belli bir fiyatla anlaştıktan sonra, bu satış işlemi bittikten sonra o bardağı siz teslim almış kabul edilir misiniz yoksa hala benim elimde mi kabul edilir? Hı -hı. Bunun anlamı şu demektir, siz eve gidene kadar, yani onu teslim alabilecek zaman dilimi geçmeden önce o bardağın başına bir şey gelse, sizden mi çıkar, benden Hı -hı. mi çıkar? Evet. Hanefi fıkında denir ki e, kabd-ı eman kabd-ı zaman yerine kaim olmaz. Yani onu koltuklamaz, onu içermez. Ama kabd-ı zaman kabd-ı emanı içerir. Bu şu demektir. Evvel emirde ben bu bardağı size emanet olarak verdiğimde siz bunu bir teslim aldınız. Hı. Ama bu teslim alma ödeme sorumluluğunu gerektiren bir teslim alma değildir. Seyir. Tamamıyla emanet mahiyetinde teslim almadır. Bu kabız kabz ı emandır fıkıh Hı. dilinde. Ancak ben bir bardağı size sattığım zaman satış esnasındaki teslim almanız ise damanı gerektiren yani ödeme sorumluluğunu gerektiren bir kabızdır. Hı hı. Satışta olması gereken kabız ise kablı damandır. Peki evvel emirde var olan o eman teslim alması şu anda olması gereken daman teslim alması yerine geçer mi geçmez mi? El evet, cevap geçmez. O zaman ne olacaktır? Ben bu satışı yaptıktan sonra hala malı ben size teslim etmedim kabul edilir. Ta ki siz eve gidip onu Ona teslim olsun. alabilecek kadar bir zaman geçmesi, fiziksel olarak bu olması şart değildir. Hmm. Zaman yani geçmesi. bu kadar bir zamanın geçmesiyle bunu siz teslim almış kabul edilir, edilirsiniz. Buna göre o zaman akdi yaptıktan sonra teslim alma imkanınız varken hala daha eve yani bu kadar bir zaman geçmeden e, o mal telef olsa, Bayiden gidecek Hı. ama bu kadar bir zaman geçtikten sonra mal telef olsa o zaman sizden Özellikle. gidecektir. Yani bu şekilde teslim almak hakikaten Hanefi fıkında e, üzerine birçok e, hüküm bina edilecek meselelerdir. Mesela bakın aynı <gülüyor> konuda yani ben size emanet olarak vermiş olduğum o bardak evinizdeyken Hı. size satışla değil de hediye yoluyla versem siz de onu kabul etseniz Hediyedeki teslim alma damanı gerektiren, yani ödeme sorumluluğu gerektiren bir teslim alma değildir. Evet. Ee, kabzı emandır. Ödeme sorumluluğu gerektirmeyen bir Hı. teslim almadır. Siz de bu hediyeyi kabul etseniz bir daha burada teslim almayı, kabzı yenilemenize ihtiyaç yoktur. Niye? Evvelki kabız emandır. Hediyedeki kabız da emandır. Eman kabzı, eman kabzı yerine kayın olur. Ama satış damanı gerektirir, ödeme sorumluluğu gerektirir. O onun yerine kayim olmayacaktır. Evet. Arada böyle bir fark vardır. Ama siz onu benden gasp etmiş olsaydınız ki gaspla teslim almanız damanı gerektiren yani ödeme sorumluluğu gerektiren bir teslim almadır. Hı hı. Ki teslim alma yok aslında. Siz alıyorsunuz onu. Ben size teslim etmiyorum. Ve o mal sizdeyken de ve sizde olduğunu da bildikten sonra onu ben size satsam siz de onu satın alsanız bir daha onu teslim alacak zaman dilimi geçmeden helak olsa sizden gider. Niye? Çünkü evvelki kabız damanı gerektiren bir kabızdı. Evet. Satış da zaten damanı gerektiren ki onun yerine kayım olacak. Orada teslim almayı bir daha yenilemeye gerek, gerek yok. yoktur. Ya yani bu manada bu konuda biraz hassasiyet vardır. Evet. Daha önce ilk programlarımıza da belirtmiştik hocam mesela bir alışverişte malı teslim ediyorsunuz. İşte adamın dükkanına mesela diyelim ki kofret çikolata aldınız koydunuz siz sat, verdiniz ödemesini bir ay sonra alacaksınız bir ay sonra ödemesini alamadınız. Tekrar gidiyorsunuz diyorsunuz kardeşim ödemen ver ödemenizi yapmıyor. Bu sefer e, tekrar o malı almak istiyorsunuz tamam o zaman ödeyemiyorsan geri ver diyor bu sefer malınız da geri vermiyor. Bu durumda ne yapması gerekir satıcının? E, tabii ki bu meseleyle alakalı değil bu evet, harici değil. olarak Hı -hı, soruyorsunuz harici. bunu. Ee, burada iki işlem var bildiğim kadarıyla. İki şekilde olabiliyor. Hı -hı. Birinci olarak mal sahibi fabrika sizin dükkanınıza diyor ki bu malları sizin dükkanınıza koyalım. Hı -hı. Bunları benim namıma sat. Sattıktan sonra ben sana buradan yüzdelik olarak prim vereceğim. Evet. Siz hiçbir sermaye bağlamıyorsunuz. Hı -hı. Hatta satamadığınız zaman malları da geri getiriyorsunuz. Hı hı. Tamamıyla fabrikanın mallarını sizin dükkanınızda vekâlet yoluyla satıp bu manada siz bir komisyon ücreti alıyorsunuz. Bu şekilde ise zaten mal orada duruyorsa sizin bir borcunuz yok demektir. Mal zaten fabrikanındır, fabrika mallarını alır. Alabilir. Evet. Ama yok fabrika ya. malı size satmış ise. Hı. Yani siz onu satsanız da satmasanız da fabrikanın alacağı size bahsetmiş olduğu o rakamdır. satın bedeli kaç paraysa anlaştığınız rakam evet. neyse bunu sizden alacaksa bu saatten sonra o mal konusunda fabrikanın e, bir artısı, bir ekstralı olmaz. Evet. Sizden e, alacaklı konumdadır. Siz bu alacağınızı ödememeniz durumunda... Fabrika doğal olarak yani diğer alacaklar nasıl bir yol izleyebiliyorlarsa aynı yolu izleyerek gerekirse haciz yoluyla diğer mallarınıza sadece illa ki o mal olması da şart değil. Hmm. Diğer mallara da e, haciz yoluyla e, haciz koydurarak işte e, rehin alarak vesaire bir takım hukuk işlemleri yapar. Bakın şöyle söyleyeyim daha e, yalın bir misal olsun. Hmm. E, yine misalimiz şu bardak olsun ben bu bardağı size 10 liraya sattım e, ve 10 lira alacak diyeyim bir ay sonra iki ay sonra. Hmm. Ee, bu bardak sizin mülkünüzdeyken siz ahirete intikal ettiniz. Alacağınız mala yansıdı. Evet. Tabi ahirete intikal edin. Rabbim hayırlı uzun ömür tamam. versin. Ee, bizim Halil Gönenç hocamıza Allah selamet versin. Tamam. Biri tamam. bir sual soruyor. Hocam diyor mesela diyor, siz ölseniz. Hoca efendi dedi ki ne <gülüyor> münasebet diyor. Sen ölsen dedi. Evet. Burada da şimdi öyle olmasın da evet. konuyu anlayabilme adına. Evet. Bir insan vefat ettiği zaman e, borç zimmetinden bıraktığı terikeye tahallük eder. Malına tahallük eder. Sizin de e, ahirete intikalinizde piyasaya olan borcunuz ve bana olan borcunuz bıraktığınız malınıza. Peki mal olarak ne var? Benim size sattığım bardak var. Ve ben de size de alacaklı bir konumdayım. Ama sizin başkalarına da borcunuz var. Ve bu borcu karşılayacak başka malınız da yok. Tek bir mal var. Bu durumda benim onlara nispetle bir önceliliğim var mıdır, yok yoktur, mudur? Yoktur. El cevap yoktur. Çünkü ben malı sattım. Size teslim aldınız ve ben alacaklı bir durumda sizin zimmetinizde tahallük eden bir borç alacaklıyım. İlk gelen alır mantığı mı oluyor? Canım Yok da. ilk gelen alın alır değil. O mal neyse bir tane mal kalmış alacakları varsa o mal herkese e, taksim edilir. E, hisseleri doğrultusunda hiç kimse alacağını tam manasıyla tahsil etmiş olmaz. Maksat mı yoksa ilk gelen alır değil o zaten borca tahrik edecekler. Evet. Söylemek istediğim şudur ki borcun oluşmasına etken olan mal sahibi ben idim ki evet. ben onu size sattım. Benim diğer alacaklardan bir artım olmayacaktır. Olmayacak. Malı teslim ettiğimden dolayı Hı. ama malı teslim etmemiş olsaydım mal hala daha bende olsaydı ve satsaydım size ve siz de biraz önce bahsettiğimiz gibi ahirete intikal etseydiniz ben diğer alacaklardan öncelikli olurdum o mal konusunda. Hı. Mesela rehin için de aynı misale verebiliriz. Ee, benim bir şekilde sizden alacağım var. Alacağımı mukabil bir malı rehin olarak alsam ve kişi vefat etse bu kişi bıraktığı mal da sadece benim elimdeki rehin ise bu durumda ben diğer alacaklardan daha mukaddemim. Çünkü o mal bizatihi benim borcuma tahallük eden bir maldır. Ben önce o mal satılır alacağımı alırım. Kalan olursa diğer alacakları hmm. da alacağını alır. Bu rehindir. Evet. Ama sattığım bir malı teslimde etmişsem, herhangi bir rehin de almamışsam benim diğer alacaklardan hiçbir farkım kalmaz. Yani e, direkt mesela ödemiyor, zorluk da çıkartıyor mesela. Gidip malına direkt el konulabilir mi yoksa bunu farklı Şimdi, şekilde... Şöyle bir mi? şey var, e, kişi... E, Ödeme imkanı olduğu halde ödemiyorsa bu matildir ki matlul ganiyiz zulmüm buyuruyor Peygamber evet. aleyhissalatü vesselam. Yani imkanı olduğu halde bir insan borcunu ödemiyorsa bu zulmetmiş olur. Hı -hı. E, bu durumda zulüm bir şekilde bertaraf edilir karşı tarafa zulmetmeden. Hı -hı. Yani zarar vermeden zarar izal edilir. Mecelle kuralıdır evet. bu. E, bu da eğer o kişinin nakit parası varsa bu şekilde alacağınızı temin edebiliyorsanız e, buna almanızda bir mahsur yok hı hı. nakit parası yok malı varsa bu konuda e, İslam fıkhında tartışmalıdır e, Hanefi mezhebinde özellikle Ebu Hanife'ye göre tabi İslam e, devletinden bahsediliyor evet. hakim onu zorlar malını satsın diye satsın ve borcunu ödesin evet. diye ama İmam Ebu Yusuf'a göre rahmetullahi aleyh, hı hı. zorlamazdır ekmen malına el koyar Satar ve borcunu öder. Evet. E, bu durumdaki günümüzde bu sistem yoktur. Yani zorlama vesaire yoktur. Normal hukuk e, sürecince o kişiden alacağını nasıl temin edebiliyorsa, karşı tarafa zulmetmeden o şekilde alacağını alır deriz. Evet. Son zamanlarda özellikle söz senettir misali çok ticaret yapan, kardeşlerimiz var. Onlar özellikle mağdur oluyorlar bazı bu durumlarda. Onun için özellikle biraz yes. edilemek istedim hocam. Ee, kısa bir ara geçeceğiz inşallah. Arın akabinde diğer sorularımıza izleyenlerimizin sorularına cevap vereceğiz. Sizler de sorularınızı yine İlmi Halet Dergül TV komite eradesinden bizlere gönderebilirsiniz. Ve acil cevaplanması istediğiniz sorularınızda İsmaila Ağa fetvaatını arayabilirsiniz. Kısa bir ara ardından buradayız inşallah. Demet'i izleyenlerimiz Hilmi Alp programımıza, ikinci bölümüze devam ediyoruz. Bir başka sorumuz hocam, ee, yanık tedavisi için domuz yağı çok iyi geliyormuş, hatta izi bile kalmıyormuş. Tanıdığım biri kızını bu şekilde tedavi etti. Acaba bu caiz mi diye sormuşlar. Haram ile tedavi konusu Hanefi fıkında tartışmalı bir meseledir. Ancak tercih edilen görüş, sahih kabul edilen görüş başka alternatifi olmaması durumunda. Ee, ve onun e, fayda verileceği de tecrübeyle biliniyor ise bu takdirde kullanılmasına izin verilmiştir. Hmm. Ee, burada da işte yani kardeşimiz soruyor işte bu yağın e, yanık tedavisinde kullanıldığına dair. Eğer bunun gerçekten fayda verdiği biliniyor ise, tecrübeyle bu sabitse ve bunun başka bir alternatifi de yoksa bunun kullanılmasına bir mahsur yoktur. Ancak kullanması bu e, yani oral olarak yemek olarak değil de vücuda sürmek olduğundan dolayı e, o ilaç tedavisini yaptıktan sonra eğer bir namaz kılacaksa Yok. imkan varsa orayı yıkamalıdır. Çünkü necasetlik hala devam etmektedir. Onu yıkar namazını öyle kılar. Ama yıkama imkanı da yoksa yani illa ki öyle kalması gerekiyorsa bunu da işte namazı kıldıktan sonra yapma durumları varsa bu konuları yani son nihai noktaya kadar e, şartları zorlayacak. Evet. E, son nihai noktaya kadar şartları zorladığı halde bundan kaçınılması mümkün değilse bu sefer kullanılmasında da bir mahsur lazım gelmeyecek. Ama tabii ki daha önceki şeyleri de araştırması tabii gerekiyor. Tabii bütün, mı, dedi ki, bütün şartlar oluştuktan sonra. Evet, hocam. Bir diğer sorumuz da. Ee, hocam ben aldatılarak boşandım ve iki kızım var. Çocuklarım küçük olduğu için hakim velayetlerini anneye verdi. Ben kızlarımın e, bu kadında olmasından çok rahatsızım. Nafak ödüyorum. Kızlarımın yetişmesindeki vebal bana var mıdır? Evlilik meşru olduğu gibi şüphesiz ayrılmak da meşrudur. Ancak e, görülen o ki ayrılıkta en büyük zararı çeken çocuklar, çocuklar olmaktadır. Var. O yüzden Rabbim e, Müslümanları bu halden kurtarsın. Ha. E, aile saadeti önemlidir hakikaten. Çünkü aile mutlu olduğu zaman toplumda bir mutluluk söz konusudur. Ha. Ama aile bireylerinde e, sıkıntı olduğu zaman ki toplumu oluşturan da o bireyler olduğu için bu topluma yansıyacaktır. E, bahsedilen konu... Eşler birbirlerinden ayrıldıktan sonra çocuk kimin yanında kalır ki hmm. bu fıkıh bahislerinde hidane diye tabir ettiğimiz bir başlıkta el alındır. Hmm. Ee, bunun iki boyutu vardır. Bir maddi boyutu, bir de çocuğun bedensel olarak kimin yanında kalacağı. Maddi boyut her halükarda babaya aittir. Ee, yani çocuğun bütün maddi ihtiyaçları, nafakası vesaire hmm. bunu karşılayacak olan babadır. Ancak e, çocuğun e, kalması, gelişmesi ile alakalı, bakımı ile alakalı bu kimin yanındadır? Bu konuda öncelik annenindir. E, tabii belli bir yaşları vardır bunun. O da şöyledir ki erkek çocuğu için hayati ihtiyaçlarını görebilecek yaşa gelinceye kadar. Yani kendi başına yiyebilecek, kendi başına tuvalet ihtiyacını görebilecek yaşa gelinceye kadar annesinin yanında kalır. Ama bu yaşa geldikten sonra babaya verilecektir. Çünkü erkek olması hasebiyle artık erkeklik durumlarını öğrenmelidir. Evet. Kız çocuğu için ise Hanefi mezhebinde tartışmalıdır. Ee, Bulu çağına kadar annenin yanında durur deniyor. Ancak bu noktada tercih edilen görüş, Bulu çağın değil de e, bu e, serpilme çağı diyelim. Yani Bulu öncesinde müşteha diye tabir ettiğimiz e, belli, yani kızlılık konumu kendisine tahakkuk edinceye kadar, hı hı. E, yani serpilme diyelim ona, bu yaşa gelinceye kadar annenin yanında kalır. Bu yaşa geldiği zaman babanın yanına verilmelidir. Çünkü bu yaştan sonra korunmaya muhtaçtır, evet. korunmaya ihtiyacı vardır, bu korunmayı yapacak olan da babadır. Tabii bu olağan durumda ama bazı durumlar vardır ki anne evlenmiştir, bu durumda annenin bu hakkı düşer. Hmm. Veyahut da annenin kötü ahlakı vardır, annenin bu hakkı düşecektir. Ama annenin bu hakkının düşmesi, bu hakkın babaya verilmesi demek değil, anne tarafından diğer akrabalar, işte anneanne gibi, teyze gibi hmm. belli bir sıralama vardır ki bu sıralamada çocuğun bakımını üstlenecek olan kişiler bunlardır. Maddi olarak değil, man hmm. manevi olarak yani üzer bakım olarak. Ama maddi boyutu her halükarda babaya aittir. E, sual eden kardeşimiz anladığı kadarıyla erkek tarafı hı hı. E, ve velayeti devlet işte anneye Anne vermiş ya. diyor. Bu zaten çocuğun yaşı e, küçükse olması gereken de budur. Ama annenin ahlak, ahlak problemi varsa var. e, ve çocuklar açısından da bu ciddi sıkıntıya sebebiyet veriyorsa, burada e, yine resmi kanalları kullanarak bir şekilde onun yanında bulundurmamasını tavsiye ederiz. E, İslam hukukuna göre her ne kadar anne için olsa da bu olağan durumdadır. E, Olan haricinde bir takım durumlar olursa burada sıralamasına göre e, bu hıdan hakkı farklı kişilere de intikal edecektir. Rabbim yardımcısı olsun tamam. diyelim. Babaya vebal var mıdır bu konuda? Mesela evlatlar şimdi devlet anneye verdi, anne yetiştiriyor. Veya işte İslami şekilde değil de uygun bir şekilde değil de farklı şekilde şimdi yetiştiriyor. E, şer, şerif kişinin takatından fazlasını yüklemez. Hmm. E, bu sebeple eğer imkanı olduğu halde yani onun terbiyesini üstlenebilme imkanı olduğu halde üstlenmiyor ise bu anlamda tabii ki vebali vardır. Ama bütün şartları zorladığı halde böyle bir imkanı yok ise yine de burada vebal altında demek teklif malayı yutak olur. Yani kişinin takatının dışında ona bir yük yüklemek olur ki şeri şerif böyle bir yük yüklemez kimse. Evet. Ama burada tabii ince bir çizgi vardır. Yani bütün gayretini Gayet sarf kişi. etmesiyle beraber. Bir de şunu ifade edelim. Hıdhanede yani çocuk belli bir yaşa kadar annenin yanında kalması, belli bir yaştan sonra babanın yanında kalması demek bunların birbirleriyle görüşmesi konusunda annenin veya babanın tek elinde olacak anlamında değildir. Yani çocuk annenin yanındadır. İşte e, bu manada devlet ona belli bir hak vermiştir. İslam hukukuna göre peki o anne babasıyla o çocuğun görüşmesine mani olabilir mi? Asla böyle bir mani söz konusu değildir. Çocuk istediği zaman veya baba istediği zaman e, belli şartlar dolusunda çocuğuyla görüşebilir. Veya annenin yanında değil de babanın yanında kalıyorsa ki belli yaştan sonra babanın yanında kalacaktır. Evet. Bu durumda anne çocuğunu istediği zaman görebilecektir. Evet. Bu anlamda bir sınırlama getirilmemiştir. E, günümüz evet. mahkemelerince getirilen sınırlama ise İslam e, hukukuna göre uygun bir sınırlama da değildir. Evet hocam. Bir diğer sorumuz da e, dualar... Arapça yapıp Türkçesinin cemaate açıklanmamasının hükmü nedir diye sormuşlar hocam. E, dua kişinin kalbinden geldiği şekilde yapması şüphesiz ki en güzel olanıdır. E, hatta İmam Muhammed rahmetullahi Hı. aleyh haç konularıyla alakalı duaları irdelerken e, diyor ki kişinin mevsul olan yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan gelen duaları teberrük mahiyetinde dua etmesi güzeldir. Hiç şüphesiz bu anlamda sünneti işlemiş olur. Hmm. Ama bunun yanı sıra kuru ezber yapmaktansa kalbinden geldiği gibi dua yapması daha faziletlidir. Hmm. Ee, öteki türlü kuru ezber yapacaksa ama yok onun manasını bilerek bir de peygamberin sünnetinden istifade etme kasteli yapıyorsa onun fazileti ayrıdır tabii ki. Ee, şimdi bu anlamda dua müminin silahıdır. Her daim mümin dua etmesi gerekecektir. E, ama duada belli klişe dua yaparak yani e, sanki manasını düşünmeyerek adet yerini bulsun şeklinde bir dua yapmak da doğru bir şey değildir. E, cemaatten bahsedildiğine göre yani hoca efendinin dua yapıp cemaatin o duaya amin demesi. Burada e, cemaati de ona katabilme adına en azından onların da anlayacağı tarzda dua yapılması e, daha hoş olabilir. Ama genel itibariyle sünnette varit olan duaları Hoca Efendi yapıyorsa ki genelde böyledir. Evet. O zaman o hadis-i şeriflerle amel etme manasında olduğu için bunda da bir sıkıntı yok. Ama cemaat eğer onun manasını öğrenmek istiyorsa da Hoca Efendi'ye söylerler. Hoca Efendi de duaların sonunda onun tercümesini de yapabilir. Veyahut da ona hususi olarak bunu söyler. Bu şekilde diyebiliriz. Ama ne olursa olsun her halükarda dua bir genelleme olarak kişinin kalbinden geldiği gibi gerçekten huşu ile, huzur ile gafil bir kalp olmaksızın yapılmalıdır ki zaten dua kabul olunur ama Allah gafil olan kalpten duayı kabul etmez buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Gafil kalp demek de dua ederken duanın mahiyetini düşünmeden. Yani ceffel kalem konuşmak. Oysa gerçekten hani bir insan sıkıntıya düştüğü zaman veya bir yere ağrdığı zaman tam aziyet içindeyken nasıl dua eder? İşte o dua makbul olan duadır. İşte kulda her daim o an, evet. o şekilde bir dua etmelidir. Yani başı sıkıştığı zaman değil, sıkışmış gibi kendini görerek o anlamda gerçekten Mevla'ya karşı e, yakararak, yalvararak istemesidir ki Rabbim bu şekilde dua edebilmeyi cümlemize becersin inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun. Hocam. Bir başka sorumuz da e, babam, annem, sağ onlarla aynı eve geçtik. Eşimle birlikte hizmetlerini görüyoruz. Yatalak falan değiller. Yaşlılar. Sadece işlerini görüyoruz. Onlar da Ödül olarak e, sağlıklarında bana bir mülk verdiler. Bu diğer çocuklar arasında adaletsizlik midir? Ben diğer kardeşlerimin hakkını yemiş olur muyum? Evet. Aslında bu e, emsal suallere evet, e, cevap, sıklıkla evet. cevap vermiş idik. Şöyle söyleyelim. E, bir baba hali hayattayken malında dilediği gibi tasarruf etkisine sahiptir. Ancak ölüm hastalığına yakalanır ise ki ölüm hastalığı, ki fıkıh dininde biz buna marazül mevt diyoruz. Hmm. Ee, üç şartı vardır. O hastalığın öldürücü bir hastalık olması, onu elden ayaktan kesmesi ve o hastalık sebebiyle ölmesi. Hmm. Böyle bir durumda ise bu malındaki tasarrufu sadece üçte birden geçerlidir. Evet. Ama böyle bir durumda değil ise kişinin hala hayatta malındaki tasarrufu mutlak anlamda geçerlidir. Ancak bu hukuksal olarak. Hmm. Peki kişi e, malındaki bu tasarrufu çocuklarına taksim mahiyetinde öldükten sonra değil de hayattayken veriyor ise burada adaletli olmalıdır. E, birine fazla birine eksik vermesi durumunda bir adaletsizlik var ki vermesi geçerlidir, sahittir, mülkiyet ifade eder ama bu anlamda adaleti temin etmediğinden dolayı zulmetmiş olur ve bu açıdan günahkar olur ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam bununla alakalı bir hadis-i hadis, şerif, hadis şerifte kendisinde işte biri gelip de e, bir çocuğuna mal verdi, buna şahitlik et dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam sen diğer evladına da bu malı ver böyle bir mal verdin mi? Yok ya Rasulullah cevabını aldığında inni la eşhedu ala cevrin. Ben zulüm üzerine şahitlik etmem buyurmuştur. Yani bunu bir zulüm olarak nitelendirmiştir. E, bu açıdan Hanefi kaynaklarına baktığımızda özellikle bedai tarzındaki kitaplar bu hadis herifi delil alarak diyorlar ki, bir baba çocukları arasında mal taksimi yapıyorsa eşit olmalıdır. Hatta kız erkek olarak da bir çocuklar arasında farklılık Hı. varsa burada dahi eşit olmalıdır. Evet. Yani kıza bir erkeğe iki değil. Bu ölümde verasettir. Kendisi veriyorsa eşit olarak vermelidir. E, ancak eşitlik olmamasını gerektiren bir durum olursa, ne gibi? Çocuklarından biri günahkardır, fasıktır, ona verilecek olan malla günaha girecektir, günah bataklığına batacaktır, o günaha girmesin diye bu anlamda eşit yapmayabilir. Veyahut da işte burada olduğu gibi birinin kendisine karşı ikramı fazladır, bir fedakarlığı vardır. O fedakarlığından dolayı, diğerleri böyle bir fedakarlıkta bulunmamıştır, ona bu manada verebilir. Ama böyle bir şey yokcan sadece mücerret yalın sevgiden dolayı veya birinin erkek olmasından dolayı veya katısı olmasından dolayı ben buna mukabil ona fazla veriyorum demesi bir zulümdür bir günahtır. Her ne kadar mülkiyet ifadesi de doğru bir işlem yapmış olmayacaktır. Evet. Burada şimdi kardeşimiz herhangi bir şekilde kardeşlerin hakkına girmemiş oluyor. Evet. Kendisi bunda bir tasarruf sahip değil çünkü babası buna veriyor. Bir de anne Biz babaya babadan batıyor. için bunu diyoruz yani evet. bir çocuk için değil. Gerçi Hı -hı. muasır kaynaklarda şöyle ifadeler var. Bir baba bir evlada fazladan mal vermişse yani zulmetmişse Hı -hı. diğer kardeşlere burada o kişiye vacip olan o zulmü bertaraf etmesidir Hı -hı. diyerek onu çocuklara yani diğer kardeşlere döndürmesinin gerekli olduğunu söyleyen fıkıhçılarımız da vardır. Yani bunda da göz ardı etmemek gerekir. Ama burada e, yani anlatıldığına göre baba e, bir ödül olarak oğluna hmm. bunu yapması gerçekten kendisine karşı bir fedakarlıkta bulunduğundan dolayı. Evet. Yani buna bakıyor bu oğlu. Diğer çocuklar olduğu Ay halde baba. bu bakıyor. Evet. Bu onların hizmetini görüyor. E, bu anlamda bu da onlara fazladan bir şey veriyor ve diğer kardeşleri de zaten buna müsamaha edeceklerdir. Hmm. O açıdan bir sıkıntı olmayacağı kanaatindeyiz. Evet hocam. Son olarak yine hocam tekrar eden belki de Ramazan'da özellikle sorulan sorulardan bir tanesi. Onunla da bitireceğiz inşallah. Oruçlu iken dişlerimizi fırçalayabilir miyiz konusu? Dişleri fırçalama konusunda Hanefi mezhebine göre oruçlu olan bir kimsenin özellikle misvakla alakalı bu konu irdelenir. Mutlak anlamda misvak kullanmasına izin verilmiştir. Hı -hı. İster misvak, yaş misvak olsun ister kuru misvak olsun. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh bu noktada mekru olduğu, eğer misvak yaş misvaksa, ıslatılmış misvak, misvaksa kişi oruçluyken misvak kullanmasının mekru olduğu ifade edilmiş. Şafi fıkında da öğleden sonra e, misvak kullanmanın mekru olduğu ifade edilmiştir. Ama Hanefi mezhebine göre bu konuda varit olan hadis-i şerifi delil getirerek e, her halükarda oruçlu kişinin misvak kullanması veya macun kullanmaksızın kuru e, diş fırçası kullanmasında bir mahsur lazım gelmeyecektir. Evet. Ama günümüzdeki macunla e, kullanarak Dış fırçalamak ise bu illaki boğazdan aşağı bir takım şeylerin kaçmasına sebebiyet vereceğinden dolayı kesinlikle oruçlu olan kimsenin kullanması doğru değildir deriz. Artı ağza bir tat vermektedir. Tat belki orucu bozmasa da dediğimiz gibi boğazdan aşağı bir takım şeylerin kaçmasına sebebiyet verecektir. Bundan son derece kaçınmalıdır. Ama böyle olmadıktan sonra kuru e, diş fırçası veya da e, sadece misvak kullanımı ise oruçlu olan kimsenin gerek öğleden önce olsun, gerek öğleden sonra olsun her bir vakitte kullanması sünnettir. E, orucuna bir zarar da vermeyecektir. Evet hocam, e, bu soruyla birlikte programımızın sonundayız. Özellikle tabii ki çok gelen mükerrer sorularımız da var. Daha önceki programlarımız belki takip edemeyen izleyenlerimiz de var. Onlarla ilgili fetva hattıyla alakalı da birkaç kılam edersek, e, hangi saatlerde ulaşabilirler veya nasıl ulaşabilirler şeklinde? Ki, e, fetvada bizim e, 12 arkadaşımız var. Hı hı. E, bunların 8 tanesi aktif olarak e, fetvada görevliler bakıyorlar, telefonlara hı. bakıyorlar. E, takribi olarak da aylık 10 e, bine yakın kişiye de hizmet veriliyor. Tabi bu ciddi bir rakam. E, bu anlamda herkes de ulaşamayabiliyor. Hı hı. E, ama elhamdülillah bundan takriben bir, bir ay önce e, bu saati biraz daha uzattık. 10 ile e, buçuk arası bu yani e, mesaiyi uzattık. Bu alanda bu zaman zarfında arkadaşlarımız hizmet vermektedir. Tabi istirhamımız şudur ki arayan kardeşlerimiz belki sıra olduğundan dolayı bekliyorlar. Ee, beklemelerinden dolayı da haklı olarak bazen tepki verebiliyorlar ama karşısındaki kişinin de her daim konuştuğunu düşünsünler. Yani sadece o kişiyle muhatap değil, ondan önceki kişilerle de muhatap. Evet. Bir de kendisi bekledikten sonra kendisine sıra geldiği zamanda da sorusunu net bir şekilde sorup cevabını aldıktan sonra daha karşı taraftakin oyalamaması. Hmm. Çünkü oyalanması demek kendisi gibi sırada bekleyen kişilerin hakkına tecavüz evet. olacaktır. Yani bazen oluyor soru soruyor cevap veriyor cevap verdikten sonra o cevabı düşünüyor. Ama bunu telefonu kapattıktan sonra da düşünebilir. Hmm. Ee, yani onun hakkında yorum yapıyor. E, veyahut da farklı şekilde biraz daha muhabbet tarzında başka şeylere giriyor. Bunlar doğru değildir. E, net sualini sor e, ve o sualin karşılığında cevabını aldıktan sonra. He, anlaşılmıyorsa bir daha sor. Hmm. E, bir daha tekrar ettir anlayabileceğin şekilde. Ama e, yani on kelimeyle işimiz bitiyorsa on birinci kelimeyi kullanmamaya gayret edelim ki e, bizden sonraki kardeşlerimizin hakkını Tecavüz etmiş olmayalım. Bir de buradaki arkadaşlarımız hocadır. Hı. Yani bunu bir operatör olarak da görmeyelim. Bazen öyle algılanabiliyor yani, yani hocam. Evet. Şimdi siz burada anlatıyorsunuz. Bir talebe kardeşimiz hani oraya koyuldu. Bir hizmet yapsın şeklinde de görülebiliyor. Yok yani o bunu arkadaşlarımız uzun yıllardan yani. beri fıkıh okumuş arkadaşlarımız. Evet. Beraber okuduğumuz arkadaşlarımızdır. Hocadır. Normal bir sıradan bir personel değildir. Hı. Yani konuşurken de bu anlamda konuşalım işte bazen deniyor işte filan o cele görüşmek istiyorum diyor. Bizim ismimiz diyor. Öyle bir imkanımız yok. Sen orada ne işe yarıyorsun şeklinde Aa. ifadeler kullanıyor Bunlar doğru değil. Çünkü Allah için orada iş yapan Hı. Allah için bildiklerini insanlara paylaşan kardeşlerimizdir bunlar. O yüzden bunları normal bir operatör gibi görmememiz lazım. Veya bir şirket görevlisi gibi görmememiz gerekir. Bir hoca efendiyle nasıl konuşulması gerekiyorsa bu şekilde konuşursak da daha ya, dikkat olacak. etmiş olacak inşallah. Önceden bir olacak. böyle bir elimizde imkan yoktu hocam. Yani devamlı surette hani arayabileceğimiz sorularımızı sorabileceğimiz hoca efendileri tanıyabiliyorsak onlara bir şekilde ulaşmaya çalışıyorduk. Öyle soruyorduk. Şimdi elimize böyle bir nimet oluştu. Erham Onun de. da kıymetini bilmek lazım. Halil Gönenç hocamız. Ziyarete geldi bizim fetva kurulunu ki oradaki arkadaşlarımızın bir kısmı da Hoca de ders görüyor zaten. Hı hı. Ki elhamdülillah biz bir de Şafi bölümü açtık. Çünkü evet. Türkiye'de Şafilerin de bulunmuş olduğunu da göz önünde tutarak her sual eden kişi illaki Hanefi üzerinden değil eğer Şafi'nin mezhepse kendi mezhebine göre cevap verelim. Hı. Bu anlamda bir kardeşimizi sırf bunun için görevlendirdik. O kardeşimiz hatta Halil hocamızdan da hala da ders almakta Halil Güneç hocamızdan. Aslında şuraya getirecektim. Hoca Efendi geldi fetva odasını gördü, oradaki çalışma sistemini gördükten sonra dedi ki bize, değil Türkiye'de dedi, ben birçok İslam devletini dolaşmış kişi olarak diyorum ki dünyada böyle bir sistem yok. Evet. Yani fetvaya bu anlamda önem verip de böyle bir sistem kurmuş, böyle bir operatör tarzında bir işlem yapmış yer yoktur dedi. Bu da bizi tabii memnun etti. Memnun, evet. O yüzden bunun hakikaten kıymetini bilmemiz gerekir. Ama kıymet bilmek demek genelde nimet elden çıktıktan sonra olur. O yüzden Rabbim nimeti kaybetmeden kıymet bilmeyi bizlere nasip etsin hocalarımıza da güzel bakmak lazım hocam evet. bu anlamda. Oradaki hizmet eden hocalarımıza da. Allah razı olsun hocam son olarak dua babında neler söylemek istersiniz? Rabbim hakkımıza hayır olanı ihsan eylesin. E, yaratılış gayemizi unutmamayı ve o anlamda ömür sermayemizi geçirebilmeyi de cümlemize nasip etsin inşallah. Tamam, inşallah. Allah razı olsun hocam. Cümlelimiz. Çok sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Alp programımızın sonundayız. İnşallah önümüzdeki hafta yine İlmi Alp programında yine sizlerden gelen soruları cevaplamaya devam edeceğiz. İlmi Alet Lalegül bize de sorularınızı gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmekleyle hepiniz mevla emanet olun. Hoşçakalın.